Bu Ramazan televizyonların maşallahı var diyordum, nazarım değdi. Nazarım mı değdi televizyona? Çatlattım mı televizyonu yoksa? Benim televizyonu demiyorum efendim. Tüh Allah müstakini versin. Yoksa nazarım benim televizyona mı değdi? Tebekkeli değil iki gündür benim televizyonun renkleri bir solgun, sesi cızırtılı. Televizyona çıkanlar pek bir mutsuz diyordum. Ondanmış demek. Benim nazarım ne senin televizyonuna ne benim televizyonuma değdi birader. ...ben televizyon kanallarından bahsediyorum. Ha, e, ee, ne olmuş televizyon kanallarına? Efendim, çoğu kanallarımız maşallah bu Ramazan'da... ...hem iftarda hem sahurda dop dolu. Onlar doluysa belediyenin çadırlarına git Hacivat. E, i̇ftarda, sahurda açık hepsi. Öyle dolu değil Karagöz. Yani Ramazan'la alakalı bilgilerle, sohbetlerle, görüntülerle dolu diyorum. Tabii ya, maşallah öyle. Evet öyle. 3-5 sene öncesine kadar her Ramazan'da muhakkak televizyonlarda işi magazine döken bir hoca çıkar... ...oruçla alakalı ipe sapa gelmeyen sorularla yine aynı düzeyde cevap verirdi. Bazı kanallar bundan reyting beklerdi. Haa tabi tabi bir iki kişi karşılıklı oturtulur tartışılırdı hatırladım hatırladım. Ama Hacıva TV'lerin dini mevzuları istismar ederek aldıkları şeye reyting değil rezil link denir. Doğru. ...rezillik ama artık kalmadı be birader. Ben de öyle düşünüyordum ama son günlerde kimileri... Yine aynı düzeysiz konuşmalara başladı efendim. Yapma ya, yapma ya. Sorulan soruları tahmin edebiliyorum. Oruçluyken sakız çiğnenir mi? iken yanlışlıkla bir buçuk İskender yesem orucum bozulur mu filan değil mi? Aynen böyle saçma şeyler efendim. Bak bak Ramazan'da nafile oruç tutulur mu? Oruçluyken balık tutulur mu? Kaleciler oruç tuttuğunda yediği gol orucu bozar mı? Dönemde öyle futbolculara takmışlardı kafayı. Onların kafayı taktıkları futbolcular değil birader anlıyorsun sen onu. <gülüyor> Neyse oruçluyken diş fırçalanır mı? Diş fırçası yanlışlıkla yutulursa oruç bozulur mu? Ya tamam tamam Karagöz sen de bunları anarak reklamlarını yapma. Her sene oruç Ramazan'a mı denk gelir? Karagöz tamam dedim. Arkadaşını ezan okundu diyerek orucunu bozduran sonra ezan okunmadı daha ben sana şaka yaptım diyen adamı dövmek caiz mi? Karagöz... Ben de kaptırdım gidiyorum değil mi Hacivat'ım? Evet kaptırdın birader. Ama efendim halkımız artık böyle saçma magazinsel konulara itibar etmiyor. Halk bilinçlendi birader. İnşallah efendim inşallah. Ya Hacivat aklımda bir soru var sormadan edemeyeceğim. Sor bakalım. Acaba diyorum Hacivat'ım sahurda kalkmasam iftardan sonra yiyip yatsam Hı? bir dahaki iftara uyansam olur mu diye soracaktım. Karagöz!